Boyları 60 arşındır. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayetlerinde onların cennetteki kapları altındandır. Onların teri misk'tir. Ehli cennetten her birinin iki kadını vardır ki vücudunun güzelliğinden iki baldırı, kemiğinin iliği etinin üstünden görünür. Ehli cennetin arasında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 onu yine aşamaz. Buhari ve Müslim'in heyninde, Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Koşucu bir ata binen bir kimse ağacın gölgesinde yüzyıl yıl koşar da onu yine aşamaz.